Risale-i Nur külliyatından Mesnevi-i Nuriye, Türkçe tercümesi, müellifi Bediüzzaman Said Nursi, mütercim Abdülmecid Nursi. Diyanet İşleri Müşabere Kurulu'nun 23.5.1956 gün ve sayısız ehli vukuf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesince, Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap ve sair evraklarının kanuni mevzuata muhalif, Siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla, Sözü geçen eserler, 23-6 gün, 954 taksim 278 esas ve 955 taksim 218 karar sayılı ve Kazii muhkeme haline gelen gelenberaet kararı ile ve yine Isparta Sorgu Hakimliğinin 119 1956 gün, 954 Taksim 28 esas ve 1956 Taksim 65 karar sayılı ve aynen kaziyeyi muhkeme haline gelen Meni muhakeme kararı ile Bilumun Nur Risaleleri sahiplerine iade edilmiştir. Her hakkı mahfuzdur. Bismillahirrahmanirrahim İ'tizar Risale-i Nur Külliyatından, El-Mesnevî'l-Arabî ile muanven büyük üstadın Cihanbah'a pek kıymettar şu eserini de Allah'ın avn inayetiyle Arabî'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevherbah'a hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs ve kasır olduğundan, o azim imani ve cesim Kur'ani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i yemin bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir pek kısa bir meal, bazen detay yedilmiş, tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde detay ettim. Ancak aslındaki hakayıkı evladı vatana gösteren küçük bir ainedir. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi. Risale-i Nur'un bir nevi Arapî Mesnevi-i Şerîfi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddemesi 5 noktadır.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 Sonra hem kalben hem aklen hakikate giden bazı büyük ehl-i hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı, onların her birinin ayrı cazibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda "Tevhidi kıble et." demiş. Yani yalnız bir üstadın arkasından git. O çok yaralı eski sayidin kalbine geldi ki: "Üstad-ı hakiki Kur'an'dır." tevhid kıble bu üstatla olur diye yalnız o üstadı Kutsi'nin irşadı ile hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülûke başladılar. Nefs-i emmaresi de şükük ve şübehati ile onu manevi ve ilmi mücahadeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, belki İmam-ı Gazali radıyallahu anh, Mevlana Celaleddin radıyallahu anh, ve İmam-ı Rabbani gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak Ehli istirakın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş, Cenabı Hakk'a şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadiyle hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta "Vafi kulli şey'in lahu ayetun tedullu ala enhu vahidun hakikatine mazhar olduğunu Yeni Saidin Risale-i Nuri ile göstermiş. İkinci nokta. Mevlana Celaleddin <gülüyor> Radıyallahu an ve İmam Rabbani Radıyallahu Anh ve İmam Gazali radıyallahu anh gibi akıl ve kalp ittifakı ile gittiği için her şeyden evvel kalp ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp lillâhilhamd eski sayit yeni saide inkılap etmiş. Aslı Farisi, sonra Türkçü olan Mesnevi Şerif gibi o da Arapça bir nevi mesnevi hükmünde katre hubab habbe zühre zerre şemme şule lemalar reşalar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 o Yeni Saidin münazarasıyla nefis ve şeytanın tam mağlup edilmesi ve susturulması gibi Risale-i Nur dahi yaralanmış talibi hakikatı, kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi ehli ilhat ve dalaleti de tam ilzam ve iskat ediyor. Demek bu arâbî mesnevi mecmuası Risale-i Nur'un bir nevi çekirdeği ve fidanlığı hükmündedir. Bu mecmuanın yalnız dahili nefis ve şeytanla mücadelesi nefs-i emmare'nin ve şeytanı, cinni ve insiinin şübehatından tamamiyle kurtarıyor ve o malumat ise meşhudat hükmünde ve ilm-i yakîn ise ayn-ı yakîn derecesinde bir itminan ve bir kanaat veriyor. 4. nokta. Eski Said ilmi hikmet ve ilmi hakikatin çok derin meseleleriyle meşgul olması ve büyük ulemalarla derin meseleler üzerinde münazarası ve medresenin yüksek derslerini gören eski talebelerinin fehimlerinin derecesine göre yazması ve eski Said'in de terakkiyat-ı fikriye ve kalbiyesinde, yalnız kendisi anlayacak bir surette, gayet kısa cümlelerle ve gayet muhtasar bir ifadeyle, uzun hakikatlere kısa kelimelerle işaretler nev'inde, o mecmuayı yazdığı için, bir kısmını en müdakkik alimlerde zorla anlayabilir. Eğer tam izah olsaydı, Risale-i Nur'un mühim bir vazifesini görecekti. Demek o filanlık mesnevi Turku Hafiye gibi enfusi ve dahili cihetinde çalışmış. Kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur hem enfusi hem ekseri cihetinde Turku cehriye gibi afakî ve harici daireye bakıp marifetullah'a geniş ve her yerde yol açmış. Adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş ise su çıkarmış. Hem Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur'an'ın bir icaz zamanevisiyle manevisiyle her şeyde bir pencere-i marifet açmış. Bir senelik işi bir saatte görür gibi, Kur'an'a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp, galebe etmiş. Beşinci nokta, eski Said'in, yeni Said'e inkılap etmesi zamanında, yüzer ilimlerle alakadar binler hakikatler, ayrı ayrı birer risaleye mevzu olacak kıymetteyken, o sayı te'lif ederken, meselelerin başında i'lem, i'lem, i'lemlerle her bir hakikati ki, bir risale olacak derecede ehemmiyetliyken, birkaç satırda, bazen bir sayfede, bazen bir iki satırda zikrediyorlar. Adeta her bir i'lem, bir risalenin şifresidir hem iylemler, birbirine bakmayarak muhterif ilimlerin ve hakikatlerin fihristleri hükmünde yazıldığından, o mecmuayı okuyanlar, bu noktaları nazara alıp itiraz etmesinler. Sait Nursi